Karun ve Firavun Karun, Musa aleyhisselamın amcası veya amcasının oğlu diye bilinir. Tevratı, Musa aleyhisselamdan sonra en güzel okuyandı. Karun çok fakirdi. Musa aleyhisselamın duası bereketiyle kendisine simya yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi verildi. Karun, Musa aleyhisselama iman etmeden evvel Beni İsrail'in firavunun yanındaki temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisine ilim, Hikmet ve ibadete verdi. Ancak şeytan, Karun'a büyük bir oyun oynayacaktı. İblis, insan kılığında yanına geldi bir gün. Onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün, dostane bir tavırla, Ey Karun! ''Başkalarından gelenlerle geçineceğimize, gidip haftada bir gün çalışalım, altı gün ibadet edelim ne dersin?'' dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Öyle de yaptılar. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle altı gün geçindiler, ibadet ettiler.'' Böylece şeytan güven kazandırmıştı kendisine. İlk tavizini koparan şeytan bu sefer, ''Ey Karun'' dedi, ''Bak kimseye muhtaç olmadık gördün. Gel, bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere, İhtiyaç sahiplerine infak etme imkanımız olur. Ne dersin? Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip geldi, bunu da kabul etti. Şeytan, hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu ve çalışma müddetini iyice arttıracaktı. Yine bir gün, ''Dostum'' dedi, ''Daha fazla çalışıp daha çok para kazanmaya var mısın? Hem bu parayla ibadetlerimizi yaparız, hem de daha fazla fakiri sevindiririz olmaz mı?'' Dışarıdan güzel gibi görünen bu tavsiyelerle yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meyli ve muhabbeti girdi. Musa aleyhisselamın duasıyla kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu. Kalbi dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybetti. Gururlandı, kibirlendi. Oysa zenginliği, Musa aleyhisselamın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. İşte o Karun artık yoldan çıkmıştı. Düşünün, Tevrat'ı o an için yeryüzünde Musa aleyhisselamdan sonra en güzel okuyan ve ilim sahibi bir insandı. Nereden nereye? İşte bu durum, Kasas suresinin 76. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: Bismillahirrahmanirrahim. Karun, Musa'nın kavmindendi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şumarma. Bil ki Allah şumarıkları sevmez. Selakallahü azim. İşte böyle. Kalbi dünya meyliyle dolan Karun artık Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerinden de sıkılmıştı. Tavsiyelerine tahammül edemez hale geldi. Harun Aleyhisselama ve onun soyundan gelen Levililere kurban kesme vazifesi verilince, kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıkacaktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselamın yanına geldi. ''Ey Musa! Kardeşin Harun'a kurban kesme vazifesi verdin. Benimse böyle bir şey yok.'' Hiçbir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Ben Harun'dan daha üstünüm. Ben bu haksızlığa nasıl dayanırım? Musa aleyhisselam, Harun'a bu vazife ve makamı ben değil, Cenab-ı Hak verdi, dedi. Karun bunu reddetti. Bana dedi bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem. Lütfen düşünün. Allah Teala'dan gelen bir emir var. Bu emri getiren bir peygamber var karşında. Ve daha önce alim olduğun, inandığın halde tereddüt gösteriyorsun. Evet, Karun, Artık yolun sonundaydı. Musa aleyhisselam beni İsrail'in reislerini topladı ve ''Hepiniz bastonlarınızı getirin, hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse bu işi yapmaya o layıktır.'' dedi. Yani kurban kesme vazifesini kastederek. Musa aleyhisselamın dediği gibi Bastonlar bir bir getirildi. İbadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinden yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillendi ve yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun dedi bunu ben mi yaptım? Karun şaşkındı. Aslında işin gerçeğini anladı lakin nefsine hakim olamadı. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değil Musa dedi. Ve sonra söylene söylene kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Teala Beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun, Dinden iyice çıkıyordu. Buna da isyan etti. Böyle bir şey olmaz. Bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak için dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa aleyhisselama hımcı iyice artmıştı. Nefsindeki o haset ateşi içini yakıp eritiyordu. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Artık tam bir kibir insanı olmuştu. Günlerden bir gün, Musa aleyhisselam Allah'ın emri uyarınca onun zekatını hesap etti ve zekatını vermesini talep etti. Karun, Sen dedi, şimdi de benim malıma mı göz diktin? Bu serveti ben kazandım, ben. Karun'a hitaben şöyle buyuruldu. El-Kasas Suresi 77. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğa arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez. Sadakallahülazim. Karun, o dedi yani servetim bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde Bunu ben kazandım dedi. Bilmiyor muydu ki, Allah Celle Celaluhu, Kendinden önceki nesillerden, Ondan daha güçlü, Ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan, Günahları sorulmaz. Allah hepsini bilir. Derken Karun, İhtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi, doğrusu o çok şanslı, dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için, Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak, sabredenler kavuşabilir, dediler. Bugün olduğu gibi, anlıyoruz ki, zamanında da, belki her dönemde de, benzer şeyler oldu. Keşke ben de böyle olsaydım. Şöyle makam, mevki ve param olsaydı. Allah Teala, ayetlerinde bu konuya, Dikkat buyuruyor. Bir gün Karun, Beni İsrail kavmini topladı yine. Musa aleyhisselamı da çağırdı. Ve herkes beni iyi dinlesin. Şimdi, Ey Musa! Allah'ın şu emirlerini bize bildir bakalım. Hırsızlık yapanın durumu nedir? Zina edenin durumu nedir? Ve bunları sen yaparsan, ''Senin durumun ne olur söyle bakalım.'' dedi. Herkes şaşkındı. Musa aleyhisselam hiç beklemeden dedi ki, ''Hırsızlık yapanın eli kesilir. Zina eden de recmedilir.'' Karun tekrar, ''Peki dedi, ya bunları sen yaparsan?'' Musa aleyhisselam da ''Değişmez, aynıdır.'' dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun, kalabalığın arasından bir kadına seslendi. Ey kadın gel, gel de Musa ile yaptığın o çirkin fiili ve iffetsizliği bir anlat bakalım duysunlar, dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti. Bir şeyler söylemek istedi fakat kadının dili tutulduğu söyleyemedi. Musa aleyhisselam öfkeyle sordu. Ey kadın denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı için doğruyu söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakan var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde ağlamaya başladı. ''Ya Musa, Karun bana çok para verdi.'' dedi. Ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı. Üzüntüyle tevbe etti, ağladı. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. ''Ya Rabbi, onların cezasını ver.'' İşte bu bedduadan sonra yer yarıldı. O iğrenç planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Bu durum şöyle anlatılır. İlk önce El-Kasas Suresi 81. Ayet Nihayet biz onu da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 Ayet-i Kerime'de haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği, hepimizin bildiği bir dua halinde aktarılıyordu. Ezberlenmesi en kolay olan Felak suresinde şöyle buyrulur. De ki ben yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağaran sabahın Rabbine sığınırım. <Gülüyor> haset edenlerin sonu hüsrandan başka bir şey değildi. Nitekim halk, Karun ve etrafındakilerin helakını görünce, ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olsaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkârcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Karun'un zenginliği, serveti, ondaki cimriliği, şumarmayı ve büyüklenmeyi arttırdı. Zenginliğini muhtaçlarla paylaşmadı. Zenginleştikçe insanlara karşı bencil ve cimri oldu. Karun zenginliğin zirvesinde olmasından hareketle büyüklenme duygusuna kapılmış, küçük gördüğü halkana tepeden bakacak kadar yabancılaşmış ve elindeki o ekonomik zenginliğin sırf kendi bilgi ve çabasının ürünü olduğu düşüncesiyle bencil ve bugün kullanılan tabirle narsist bir kişilik sergilemiştir. Karun kıssası insanlara zenginlikleriyle ilimleriyle kibirlenen insanları Allah'ın sevmediğini gösterir. Karun Yanında Allah, insanlığa geçmiş kavimlerdeki inançsızlıkları, zulümleri, zenginlikleri, şımarmaları, sapıklıkları da örnek vermektedir Kur'an. Bu özelliklerinden dolayı, Kur'an'da bu kavimlerin yerle bir olduğu anlatılır. Allah Celle Celaluhu, dünyaya hakim olduklarını düşünen o kişilerin, kavimlerin de canını almış, zenginlikleri, sarayları yerle bir olmuştur. Karun kıssasından biz insanların alacağı dersler var. Dünya geçicidir. Dünyanın geçici zevkine, zenginliğine, hazzına, süsüne ve bunlara sahip olan insanlara imrenmemek lazım. Esas, imrenilecek, özenilecek, gıpta edilecek insanlar, Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren, mallarını ve canlarını O'nun yolunda kullanan ve harcayan, malla değil iman, akıl ve takva yönünden zengin olan insanlardır. Eğer, zenginlerin dünyanın en mutlu, en huzurlu, en merhametli, en cömert, en adaletli, en mütevazi kimseler olduğu Allah rızasını biricik hedef haline getirdikleri ispat edilebilirse herkesin evet, o zaman onlara imrenmesi gerekir. Unutmamak lazım ki, asıl zenginlik, sermayesini şu üç günlük dünya pazarında helal ve harama dikkat ederek elde etmeye çalışan ve sermayesi ahiret pazarında geçerli olanlardır. Bugün, 20. yüzyılda çıkan iki dünya savaşında, Karun'un o anlayışının nelere sebebiyet verdiğini dünya gördü. Gururu, kibri bırakmayan insanoğlunun iki dünya savaşına sebep olarak, semavi tokat yiyerek her şeyini kaybettiklerini de gördü. İşte Kasas suresinde geçen Karun kıssasında hepimiz için topluluklar, milletler, devletler için dahi büyük hisseler ve dersler vardır. Firavun Firavun kelimesi eski Mısır dilinde büyükçe ev anlamına gelir. Mısır'da eski imparatorluk döneminden itibaren rastlanan bu kelime aslında krallık sarayını ve orada oturan kişileri ifade ediyor. Yani Firavun dendiği zaman tek bir kişi değil. Eski Mısır inancında Firavun hem kral olarak hem de haşa, ilahın oğlu ve dolayısıyla haşa, ilah diye tapılırdı. Doğan çocuğun damarlarında ilahın kanının dolaştığına inanılıyor ve bu kanın saflığını korumak için Firavun'un kendi kız kardeşiyle evliliği oldukça sık rastlanıyordu. Eski Mısır inancında Firavun, yeryüzündeki düzenin muhafaza ve devamından sorumlu olduğu gibi, dini hayatında en önemli yetkili kişisiydi. Ülkenin bütün mabetlerinde ibadet o Firavun adına yapılırdı. Bütün Mısır onundu ve idari, askeri, adli, dini ne kadar yetki varsa onun elindeydi. Kur'an-ı Kerim'de Firavun kelimesi sadece Musa aleyhisselam dönemindeki Mısır kralını ifade eder. Yusuf aleyhisselam devrindeki kral için Rab ve Melik kelimeleri kullanılır. Kur'an'da 74 yerde geçen Firavun Musa aleyhisselamın karşısında yer alan yine Karun gibi büyüklük taslayan böbürlenen İlahlık iddiasında bulunacak kadar kendini beğenen ve Musa aleyhisselamın ilahına ulaşmak için kuleler yaptıracak kadar taşkınlık gösteren, halkını küçümseyen, zayıfları ezen, gerçeklere sırt çeviren bir kral olarak tasvir edilir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerin Firavun'u fert olarak ele almaktan çok onu erkanıyla birlikte zikretmesi dikkat çekicidir. Evet, birçok ayette Firavun'un ailesi, avenesi, kavmi ve askerleriyle birlikte anılması da onun tek bir kişi olmaktan ziyade bir sembol olarak takdim edildiğini gösterir. Hak ile batıl davası gibi. Rivayete göre İşte bu Firavun rüyasında Betül çıkan bir ateşin Mısırlıları ve evlerini yaktığını görmüş. Müneccim ve rüya tabircilerinin yorumları üzerine İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emretmişti. Sadece sayısını Allahu Teala'nın bildiği çokça çocuk öldürüldü. Zorbalık devam ediyordu. İnsanlar köle olarak çalıştırılıyordu. Musa Aleyhisselam ve Firavun kıssası şöyle geçiyor. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Allahu Teala emir verdiği için Firavun'a gittiler. Firavun Hazreti Musa'ya Aleyhisselam sen kimsin dedi. O da ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim cevabını verdi. Firavun önce çok şaşırdı. Daha sonra evvelce ona yaptığı iyilikleri başa kakarak öfkeyle Musa aleyhisselamı suçladı. Sen benim sarayımda büyüdün hatırla, fırıncımı katlettin, şimdi de böyle bir işe nasıl kalkarsın? Kur'an-ı Kerim'de bu diyalog şöyle buyruluyor. Şuara Suresi 18-19-20-22 ve 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Ahmak Firavun dedi ki, ''Biz seni çocukken himayemizi alıp büyütmedik mi?'' ''Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin.'' Musa aleyhisselam ''Ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi, o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti.'' ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın iyilikse, ise, İsrailoğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi? dedi. Musa aleyhisselam devamla, İşte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı, dedi. Allah-u Teala'nın elçisini dinlememesi, ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi uzun yıllar süren kıtlık ve ürün azlığıyla imtihan edildi. Üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderildi. Firavun ve kavminin yaptıkları ve yükselttikleri şeyler yıkıldı ve Firavun ve beraberindekiler denizde boğuldu. Firavun boğulmak üzereyken iman ettiği aktarılıyor. Fakat imanının kabul edilmediği de açıklanıyor. Onun cesedi daha sonra gelenlere bir ibret olmak üzere saklandı. Mısır'da Firavunların cesetleri mumyalanmak suretiyle muhafaza ediliyordu. Ayetten denizde boğulan bu Firavun'un cesedinin mumyalanmadan, bir mucize eseri korunmuş olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de Cebele'in mevkiinde mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulundu. Bugün British Museum'da muhafaza edilen bu cesedin en az 3.000 yıllık olduğu ispatlanmış şekilde. Ve Firavundan sonra Asiye Validemiz. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor Tahrim Suresi. Allah Celle Celaluhu iman edenlere de Firavun'un zevcesini bir misal olarak getirdi. O vakit o, Ya Rabbi, bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü amellerinden kurtar, beni o zalimler güruhundan selamete çıkar, demişti. Hz. Asiye Valide, O zalim, ve hain firavunun karısı olduğu halde Allah'a iman etmiş bir kadındır. Allah'a imanı ve Musa aleyhisselam'ı himayesi sebebiyle Allahu Teala ona yüksek dereceler vermiş, şehadet nasip etmiş, aynı zamanda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne mazhar etmiştir. Hadis-i şerifte Şöyle buyrulur. Cennet kadınlarının en üstünleri Hatice bintül Huveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran, Firavun'un zevcesi Asiye binti Müzahim'dir. Radiyallahu anhuma ecmain. Asiye validemiz samimi ve imanında sebatlı bir kadındı. İbadet vakti geldiği zaman bir bahane bulur, o da sana çekilir ve orada Allah'a ibadetini gizlice yapardı. Mevki sahibi bir kadın olduğu halde, ibadetini gizli yapması, kocası Firavun'dan çekindiği içindi. Hazreti Asiye'nin iman ve ibadetini gizlemesi uzun süre devam etti. Bardağı taşıran son damla, Firavun'un, Hazakiyel'in hanımını idam ettirmesi oldu. Asiye, sarayın penceresinden olup bitenleri ve idam olayını gözlüyordu. O kadına nasıl işkence edildiğini ve nasıl öldürüldüğünü dehşetle izledi. Hazakiyel'in öldürüldüğü sırada, Hazreti Asiye, meleklerin gelip onun ruhunu nasıl aldıklarını, o sırada ona ne gibi ikramlarda bulunarak göklere çıkardıklarını görmüş, böylece her insana nasip olmayan bur şeyin bu şeyin fevkine varmış, Allah'a imanı güçlenmiş ve bağlılığı artmıştı. O, melekleri temaşa ederken girdiği manevi alemde bulunduğu sırada, kocası Firavun ansızın odaya girdi ve, Azakiel'in hanımının haberini ve ona yaptığı işkenceleri bir bir anlatmaya başladı. Firavun, ayrıntısına kadar bütün dehşetiyle olayı anlattıktan sonra Asiye validemiz, yazıklar olsun, yuh olsun sana ey Firavun, Allah'a karşı gelmeye nasıl cesaret ediyorsun, inanmışlara işkenceyi nasıl reva görüyorsun, dedi. Firavun, Bunu hiç ummamıştı. Hiç beklemediği bu söz karşısında, ''Az önce işkenceyle öldürdüğümüz kadına gelen cinnet galiba sana da gelmiş öyle mi?'' dedi. Hz. Asiye, ''Hayır.'' dedi. ''Ne ona cinnet geldi ne de bana. Şunu bil ki ben senin de, benim de, alemlerin de Rabbi olan Allah'a iman ettim.'' Firavun deliye döndü. Hazreti Asiye'nin annesini, yani kayın validesini çağırdı. Kızlarımın berberi gibi kızın Asiye de delirmiş dedi. Sonra Asiye annemize Ya Musa'nın ilahına küfreder, onu tanımazsın ya da işkenceler altında can verirsin dedi. Firavun sinirle odadan çıkıp gitti. Annesi yaklaştı. O bir anneydi. ''Kızım'' dedi, ''Firavun'un dediğini yap. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.'' Hazreti Asiye annemiz diretti. ''Ey anne, eğer istediğin şey, benim Allah'a karşı gelmem ve O'na küfretmemse bu asla olmaz.'' dedi. Hanımının kesin kararını duyan ve deliye dönen Firavun'un emriyle Hz. Asiye annemiz işkencelerle öldürüldü ki bu olay Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Rabbimiz Celle Celaluhu Tahrim suresinin 11. ayetinde şöyle buyurdular. Allah inananlara Firavun'un karısını misal gösterir. O vakit o demişti ki, Ya Rab katında benim için cennette bir ev yap. Hazreti Asiye validemiz bu niyazıyla ruhunun Allah yolunda iman ile şehit olup, bu sayede Allah katında rahmete nail olmasını Ve Rabbin arşına en yakın bulunan Sidre-i Münteha'nın yanında Cennetül Meva'da kendisine ebedi bir istirahatgâh inşasını istemişti. Bu suretle beni Firavun'dan ve onun işlediklerinden kurtar demişti. Hz. Asiye Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtarılmasını istedi. Firavun'un kötü ameli neydi? Zulüm, şirk, tasallut. Zalim kavimden maksat, zulüm ve haksızlıkta Firavun'a yardımcı olan etrafındaki kıptiler. İşte rivayete göre Hz. Asiye validemiz bu duayı yapar ve cennetteki makamı derhal keşf ile kendisine gösterilir, Ve Allah'ın izniyle hiçbir azap duymaksızın ruhu uçar, işkence olsun diye üzerine konan o koca kaya, ruhsuz kalan cesedinin üzerine düşer. Bir rivayete göre, Firavun'un emriyle dört ayrı yere kazıklar çakılır. Asiye annemiz, el ve ayaklarından bu kazıklara bağlanarak, işkenceyle öldürülür. Kur'an-ı Kerim'de geçen kazıklar sahibi Firavun ayetinin işte buna işareti olduğu söylenir. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre dininden dönmesi için Hz. Asiye'ye işkence edildiği sırada Musa aleyhisselam oradan geçiyordu. Hz. Asiye. parmağıyla işaret ederek durumundan şikayette bulundu. Hz. Musa azabının hafifletilmesi için Allah'a dua etti. Bundan sonra Allah'a kavuştuğu ana kadar ızdırap duymadı. Hz. Asiye Allah Teala'dan az önce sizlerle paylaştığımız o dilekte bulunmuştu Ya Rab katında benim için bir ev yap. Allah Teala duasını kabul ederek kendisine başını yukarı kaldır diye vahyetti. İşte orada, cennette kendisi için inciden yapılmış o evi gördü ve hemen gülümsedi. Firavun, ölüm anında kendisinin güldüğünü görünce, azap içinde gülen şu deliye bir bakın dedi. Bu da Taberi'de, İbnü'l-Cevzi'de, İbn Kesir'de geçen yani tefsirlerde geçen açıklamaydı. Yine bazı haberlere göre Hazreti Asiye annemiz cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri arasına girecektir. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Değerli dinleyenlerim, dünya hayatında Böyle bir gaflet içinde ömrünü tüketen, ahiret için hazırlıkta bulunmayanlara böyle hazin bir akıbet geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber verdi. Kıyamet gününde Ademoğlu adeta bir kuzu gibi getirilip Allah'ın huzurunda durdurulacak ve Allah Teala ona şöyle buyuracak. Sana bolca nimet verdim, mülk verdim, bu kadar lütuf ve ihsanda bulundum. Buna karşılık sen ne yaptın? Ya Rabbi, biriktirdim, arttırdım, olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya geri gönder de onu sana getireyim diyecek. Allah Teala şöyle buyuracak. Haydi bana önceden ahirete gönderdiklerini göster. Ya Rabbi, onları biriktirdim, arttırdım. Olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya geri gönder de, onu sana getireyim, diyecek. Zira bu kul, önceden hiçbir hayır göndermemiştir. İşte bu sebeple de, cehenneme atılacaktır. İşte dünya hayatında, böyle bir gaflet içerisinde, ömrünü tüketip, ahiret için hazırlıkta bulunmayanların, hazin bir akıbete uğramasının, gerçeği. İlk önce, Karun dedik, ve anladık ki, aradan ne kadar zaman geçse de, İsimler, teknoloji, konuşulanlar bunlar farklı olsa da Karun'laşmış zihniyetimiz devam ediyor. Bir şeyleri kazandığında bu benim, ben yaptım, benim sayemde oldu. Ben olmasam siz bir hiçseniz diyen insanlar anladık ki kavrunun. izini sürdürüyorlar. O gün Karun, bugünkü teknolojiyle sosyal medyada veya televizyonlar karşısında bir şeyler aktarmıyordu. Geniş meydanlarda belki sesini duyurmaya çalışıyordu. Ama bugün şu ülke, bu lider kim olursa olsun dünyada istediği her şeyi yapacağını düşünen ve bunca insanın kanına giren Birilerinin de Karun'un bugünkü versiyonu olduğunu unutmamak gerekir. Ve en unutmamamız gereken bilgi de Karun'un da zamanında bir alim olmasıydı. Tevrat'ı çok iyi okuyor olmasıydı. Ve bugün diyelim ki bir Müslüman eğer Kur'an'a uymuyorsa Kur'an'ı çok iyi hıfsetti. hayatına uygulamadı ve Allah'ın haram kıldığı şeylere devam etti. Hatta yoldan çıktıysa, ki bunun örneklerini görüyoruz Allah korusun, yine Karun gibi oluyor. Karun da dinsiz, imansız değildi. O, o zamanki Tevrat'ı, değiştirilmemiş olan Tevrat'ı ezbere biliyor ve onu en güzel okuyordu. Musa aleyhisselamdan sonra ama kendisine bir fayda sağlamadı. İşte o yüzden biz sadece namazımıza, okuduğumuz Kur'an'a, giyim kuşamımıza değil, hal hareketlerimiz ne yönde, Allah'ın sevdiği şekilde mi, yoksa aksi yönde mi, her şeyimi yapıyorum derken bir de düşünelim, ''Acaba yüzüm nasıl? İnsanlara hava atan bir şekle mi bürünüyorum? Burnum havalarda mı? İnsanlar benimle iletişime geçtiklerinde onlara nasıl davranıyorum diye düşünmeliyiz.'' Ve Firavun, insanoğlu bir gün her şeyi anlayacaktır. Ama şeytan nasıl olsa senin de anlayacağın bir zaman gelecek diye Tevbe'yi geciktirmektedir. Firavun ne yaptı? Tam boğulacağı anda ki onun öncesinde de bazı eserlerde geçiyor, iman etmeye az bir vakti kalmış gibiydi. Ara sıra düşünüyordu ama Firavun'un yanındakiler, sen koca bir ilahsın dediler haşa. Nasıl böyle şeyler düşüneceksin? Çok etkilenmişti Firavun Musa aleyhisselamdan. Ve o son anda ben iman ediyorum diyemedi, düşüncesinde kaldı, etse de kabul edilmedi. Buradan da alacağımız en önemli ders, ne namazımızın, ne okuduğumuz Kur'an'ın, ne kılık kıyafetimizin, ne hangi cemaatte olduğumuzun, Direkt olarak Allah'ın bağışlamasına bizi götürmediğidir. Dünyanın en fazla ibadet eden insanı da olsak, Allah'ın rahmeti ile biz cennete gideceğiz. İbadetlerimizi de çok fazla güvenip kibre dönmemek lazım. Ve geciktirmeden bugün tevbe etmek lazım. Ve Asiye Validemiz, Milyonlarca erkekten daha fazla dik durmuş, yine kendisinden sonra dünyaya gelecek kadınlara örnek olmuş değerli bir zat. Dik durmuş, zamanında sabretmiş ama Allah inancını koca inancından, başka inançlardan en öne koyabilmiş yiğit bir kadındı. Bugün de kadının ve erkeğin kendilerine düşen görevleri yerine getirdiğinde, diyelim ki cihada gidecek olan sahabe döneminde bir mübarek evinde bıraktığı hanımıyla aynı sevabı belki aldığını bir kez daha düşünecek bugünkü insanlar. Efendimiz ve vesselamın yanına sahabi annelerimizden, Birileri gelmişti. Esma validemiz olsa gerektir. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir sözcü olarak geldim. Sizler yani erkekleri kastederek eşlerimiz şunu şunu yapıyorlar, bunu bunu yapıyorlar. Savaşa gidiyorsunuz, tasadukta bulunuyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz. Biz evdeyiz, bir yere çıkamıyoruz. Sizin ihtiyaçlarınızı görüyoruz, çocuklarınızı büyütüyoruz ama bunlardan mahrum kalıyoruz dediğinde buyurmuştu ki tesirlerde daha da geniş bir şekilde yazıyor. Anlam bakımından söylüyorum, birebir aklımda değil. Kocanın yapmış olduğu bunlara da sen ortak oluyorsun Allah'ın yolunda gittiğin müddetçe. Bugün bunu düşüneceğiz. Kadın da olsak, erkek de olsak Mutlaka yapacağımız bir şeyler var. Cinsiyeti bir kenara bırakıp hepimizin Allahu Teala'nın bir kulu olduğu gerçeğini düşünmek ve Allahu Teala'nın verdiği kadına ve erkeğe hangi görevler varsa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında ve o zamandan bugüne neler geldiyse o yoldan gitmekte fayda vardır. Yani yiğitlik sadece erkeklerde değildir. Cinsiyet meselesi değildir. Hepsine selam olsun. Allahu Teala'dan diyazımız odur ki: Karun'dan bahsettik. Zamanında ibadet ehli, iman etmiş, değerli bir yönetici, bir simya ilminde ilerlemiş kişiyken olmuş gitmiş. Ya Rabbi ne olur bizi bir an olsun nefsimizde baş başa bırakma. Ne olur bizi kibir ehlinden eyleme. Ne ile iştikal ediyorsak ilmimiz neyse onunla amel edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi ne olur şeytanı bizden, yuvalarımızdan, İslam beldelerinden uzak eyle. Ama illaki imtihan dünyasındayız. Dünyada da ahirette de afiyet nasibeyle evlatlarımızı, şu güzel ülkemizi, askerimizi, polisimizi ve ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Nefes alıp veren biz ve kardeşlerimize hayırlı, huzurlu, bereketli, güzel geçimli yuvalar nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.